Bugün özel bir programımız olacak diye çok değerli konuklarımız var. E, Program başında söylemiştik ama radyolarını yeni açanlar olabilir. Bir kez daha hatırlatalım. Somut olmayan kültürel miras müzesi ve etkinlikleri hakkında söyleyeceğiz. Müze müdürü Çiğdem Şimşek, sayın Çiğdem Şimşek bizimle birlikte hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. E, ve devam ediyoruz. Araştırmacı ve Karagöz ustası Yücel Özemir bizimle birlikte hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk hocam. Ve müze rehberi Oğuzhan Burak Korkmaz bizimle birlikte. Ve gencecik bir kardeşimiz var. <gülüyor> <gülüyor> onu burada ağırlamaktan büyük keyif alıyorum açıkçası. Ben Nehir hoş geldin. Nehir Yalçın'ın Kaç yaşın? Önce onu söyleyelim. On ikiye ilgirdi. On iki güzel işte. Daha bana yaklaşmana çok uzun. <gülüyor> <gülüyor> o da ben sabit kalırsam. <gülüyor> <gülüyor> Efendim şimdi merak edecektin yani. tabi müze müdürümüzden başlayalım. Somut olmayan kültürel miras nedir? Bu müze ne amaçla kurulmuştur? Neyi içerir? Ne hizmetler verir? Hepsini öğrenelim istiyoruz. Peki. Ee, müzemiz e, Mayıs ayı 2013 yılında ziyarete açıldı. Ee, Ankara Kalkınma Ajansı'na Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümü olarak bir proje sunduk. Ee, ve bu projenin kabulü sonrasında Altındağ Belediyesi'nin Altındağ'da hamam önünde bir konağı bize tahsis etmesiyle müzemiz hayata geçmiş oldu 2013 yılında. Müzeyi kurmadan önce Ankara'nın bütün ilçelerinde ve köylerinde alan araştırmaları yaptık. Yaklaşık 250 kaynak kişiyle görüştük ve e, insanların belleklerinde yaşayan sözlü kültürlerini, sosyal yaşantılarında var olan geleneklerini, göreneklerini, her şeyi derledik, toparladık. E, kayıt altına aldık. Ve müzede bunları uygulama modellerine dönüştürerek sunuyoruz aktarıyoruz. Ne gibi? Biraz açıklarsanız. E, önce isterseniz somut olmayan kültürel miras teriminden Tabii, bahsedeyim. Çok somut olmayan kültürel miras terimi 2003 yılında UNESCO tarafından imzalanan bir sözleşmeye dayanmakta aslında. E, bu somut olmayan kültürel miras sözleşmesini Türkiye 2006 yılında imzalamış ve yerel kültürel değerlerini korumak için bazı, o günden bu yana bazı çalışmalar yürütmekte. Somut olmayan yani kültürel miras kısaca sözlü kültürü yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi, beceri ve deneyimler. Bunlara Türk kültürü özelinde bakacak olursak ve biraz açacak olursak, örneğin masal, destan, hikayeler gibi sözlü kültürümüzde ürünler. çok da önemli yer bulan tabi e, biz ee, söz, sözel anlatımları, sözlü anlatımları seviyoruz, kuşaktan kesinlikle. kuşağa aktarıyoruz. İşte biraz sonra örneklerini <gülüyor> göreceğiz. E, halk oyunlarımız var, meydaımız var. E, bunların hepsinde de tahmin ediyorum yer alıyor ve iyi ki de bu gelenek sürüyor diye de seviniyorum açıkçası ben evet söz, sözlü ürünler dedik karagöz aşıklık sanatı köy sevdik oyunları meddahlık gibi gösteri sanatları Hı -hı. yine somut olmayan kültürel miras halk hekimliği halk mimarisi geleneksel mutfak kültüre gibi doğa ve evrenle ilgili uygulamalar, e, kuşaktan kuşağa aktarılan e, seri üretime dayanmayan el sanatları ne güzel. E, toplumsal uygulamalar ritüeller ve şölenler bunlar Hıdrellez, Çiğdem Şenli, Nevruz gibi geleneksel bayramlarımız. Kısaca bunlarla özetleyebiliriz. Somut olmayan kültürel miras maddi miraslarımızın dışında sözlü kültür yoluyla aktarılan ve son zamanlarda küreselleşmenin de etkisiyle ve tabii ki birçok etkisi var aslında e, kaybettiğimiz kültürel değerlerimiz, sözlü kültürel değerlerimiz diyebiliriz. Evet. En az öbürü kadar da önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi konu dışı gibi gelmesin size ama müze deyince bizim aklımızda nedense bir ön yargı vardır. Böyle karanlık, kasvetli <gülüyor> yerler geliyor. Şimdi sizleri görün cıvıl cıvıl. Oo, neşeli, keyifli. Ee, o klasik tanıma pek uymuyor. Ya biz yanlış e, algılıyoruz bazı şeyleri ya da belki de karşı taraf tam olarak kendini ifade edemiyor. Hangisi doğruysa o, en doğrusuna doğru e, yolumuz alalım Yani e, herhangi birisine yanlış demek aslında yanlış olur. Peki Her, ikisi birden de. Hepsi yani ikisi birden doğru. Fakat bizim müzecilik anlayışımız biraz farklı. Biz uygulamalı halk bilimi müzeciliği üzerine çalışıyoruz. Şimdi müzeciliğin tarihi 15. yüzyıla kadar dayanıyor. Çok eski. Çok eskiden işte savaş ganimetlerinin bir araya getirilmesiyle Osmanlı müzeciliğinde hani ...böyle bu savaş ganimitlerinin bir araya toplanması... ...koruma altına alınmasıyla başlayan bu serüven... E, ...Avrupa'da... ...çok fazla yaygın, somut olmayan... ...kültürel miras müzeleri, yani açık hava müzeleri... <gülüyor> ...halk bilimi müzeleri... ...ülkemizde yeni yeni canlanmakta... ...UNESCO'nun çalışmaları bu anlamda çok önemli. Aslında yani, bir önemli olan da şey olsa gerek diyorum ben... Yani ...halkın da katılımı, halkın bu konuya istekli yani. bakması... Tabii, ...sıcak bakması, tabii. yoğun bakması... ...yaşıyor olması, yaşatıyor olması... <gülüyor> ...söyleyeceğiz... ...daha uzun uzun rehberimize de soracağız, nereden başlamalı, nasıl gezilmeli ne yapılmalı diye. Ama ya hadi şöyle keyifli bir şeyler, bir karagöz yapalım mı? Şimdi mi yapalım yoksa finale doğru mu yapalım? Ben Neyse şimdi işler... de yapın, finale doğru da yapın. <gülüyor> <gülüyor> ara, ara, ara vermiş olalım hiç olmazsa, evet, bir müzik tamam, arası. Şimdi bizim de müziemizin e, ziyaret eden ziyaretçilerimiz... ...müzemizin atölye kısmında karagöz geleneği hakkında bilgi alıyorlar. Ne güzel. Gelen her ziyaretçimiz e, usta çırak ilişkisini öğreniyor ve e, yardakla hayali arasındaki e, birleşimi de öğreniyorlar ve gelen her ziyaretçi yardak rolüne yürünüyor. Hı hı. Bugün de e, bir nevi de ziyaretçimiz siz oluyorsunuz. Gecenin içinden programı olarak. Bugünkü de yardağımız siz oluyorsunuz. Ha, olur. Tamam. <gülüyor> ve yardak ne yapar? Tefini alır. E. <gülüyor> Ne vakit yardak nareke sesini duyduğu zaman başlar gürültü yapmaya. Anladım. Ses bitince pat diye vurur gürültüyü keser. Tamam. <Gülüyor> ben şunu yapacağım. Hadi. Allah yaptım galiba. Ona yardak bir şarkı söyle. <gülüyor> Yok, o, o olmaz, ben şarkı <gülüyor> Şimdi gelen her ziyaretçiyi şarkı söylüyor, Bugünlük bir söylüyor. Harika Burada olur. Ben Cemremin perdesini aç bana göster yüzünü görmek için gün yüzü. Dağları açtım da geldim. Oh! haye hak, hak dostum hak. Perde kurduk ışık yaktık gösterelim gölge hayal bu gördükleriniz ne hayaldir ne meyal. Yani. Ah şu dört köşe perdede bir arkadaşım olsa ben söylesem o dinlesе. Ee, Acıvattı bende güzel bir dayak gelse. Aman kara gözüm. Yahut bar basada be adam. Kara gözüm. Vallahi gelirse patakları be sağzattır, 12 olmuş bırak da uyuyayım. Aman kara Oğlum bak git. Kara göz. Oğlum bak git. Kara göz. göz. Oğlum bak git. Vallahi süpürgeyi da yiyeceksin da. Kara göz, kara göz, kara göz. Avavavavavav köftor köpek mi çağırıyorsun be adam? Aman kara merhabalar. Hoş geldin, suda pişmiş bal kabağı. Ah Karagöz'üm nasılsın, iyi misin? Aman hacıcavcav ben iyiyim, kaç gündür nerelerdesin be adam? Ah efendim, forskere e bildiri yaptım, görmedin mi? Adama bak yahu, forsker mi kaldı? Sıvarım var, oraya da bildiri yap. Nasılsın, iyi misin? Ah efendim, Facebook'a yazıp çiziyorum ya, Ulen kaç gündür görmüyorum, ne değişiyorsun. ne içiyorsun? Ah efendim, Instagram'a taze taze fotoğraflarını <gülüyor> koyuyorum, oradan da mı görmüyorsun? Allah Allah adama bak yahu klavyeni başında yazıp çiziyorsun sokakta yüzü görse selam vermiyorsun be ah efendim ne yapayım klavyenin başında pampişler var yazıp çizip eğleniyoruz çok daha güzel oluyor ulan e, yahu bir kahverenin 40 yıl hatrı vardır arada arkadaşları da arayıp sorsa da be adam ah kara gözüm bırak şimdi bulafları da bak biz şimdi neredeyiz Ah efendim neredeyiz? Yahu bak e, TRT1'deyiz. R e, gecenin içinden programına geldik. Oo biz şimdi radyo kutusunun içine mi girdik? Ya... Oh ne güzel ne güzel demek herkes bizi dinliyor. Ah efendim fazla lafı uzatmayalım da böyle e, dinleyiciler bizim müzemiz hakkında güzel güzel şeyler öğreniyorlar. Oh oh o zaman bütün dinleyicileri Hamamönü Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras müzesi de bekliyoruz. O zaman son sözümüzü söyleyelim de radyoyu terk-i diyar edelim. Dünya bir değirmendir bayıp döder. Ademoğlu bir fenerdir, elbet bir gün söner. Önüne kadar yanlış bir şey söylediysek, affolat! Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Ne kadar tamam. güzeldi, ne kadar keyifliydi. <gülüyor> Bu bazı şeyler vardır ya, Kemal Sunal filmleri gibi. Her şeyi <gülüyor> <gülüyor> dinlediğinizde, seyrettiğinizde gene keyif alırsınız. Evet. Karagöz'de öyle bir şey olsa gerek. Ee, her... Bir kere zamanı adapte oluşu çok hoş olmuş evet. açıkçası. Ee, her Facebook illetine <gülüyor> <gülüyor> değinmesi de. Hani işte mizah böyle bir şey değil mi? Evet, zamanı evet. yakalayan, çağ yakalayan, e, çağda olması gerekeni de kendine ilave ederek zenginleşen bir tarz, bir tür diyoruz. Çok yaşasın, var olsun. E, şimdi üzerinize te tekrar döneceğim. ...size döneceğim rehber evet. olarak. Biz neleri gezelim, ne yapalım... O, o, ...onlar hakkında da bilgi... ...almak istiyoruz sizden. Üzerinizde Yücel Bey'in de canlandırdığı gibi... ...atölye bölümünde Karagöz Hacivat... ...gösterilerimiz oluyor. Hı hı. Aynı zamanda kukla gösterilerimiz oluyor. Ramazan'da da sürecek tahmin ediyorum değil mi? Evet, Önemli. Ramazan'da da belirli günlerde... ...haftanın belirli günlerinde gösterilerimiz olacak. Onun dışında... ...atölye bölümünde ıhlamur baskı... ...geleneğini aktarıyoruz. Uygulamalı sanatlardan... Ebru sanatına aktarıyoruz. Bunlar hakkında ziyaretçilerimize bilgiler veriyoruz. Dilerlerse uygulayabiliyorlar bu e, sanatı. Ne de güzel bir sanattir, değil mi o Ebru sanatı? Çok hoştur, zariftir. E, estetik değeri çok yüksek olduğunu düşünmüşündür evet. her zaman. Ama zor herhalde değil mi? Olur. Evet. Zenahatin inceliğini almak gerekiyor. Özellikle malzemelerin hazırlanmasında, temin edilmesinde zorluklar çekiyoruz. Onun dışında mutfak bölümü var müzemizde, muhabbet odası var, Aa, güzel. gelin odası var, masal odası var, oyun odası var. Burada gelen ziyaretçi Ne kadarlık bize? bir arazi yani... E, 45... Olan... Pardon? Efendim dinliyorum ben Kıpk Oraya bakıyor, süreyi işaret ediyorlar da o yüzden. <gülüyor> 40 dakika içerisinde gezebiliyorlar müzemizi. Burada alan yapıyoruz. olarak ne kadar yazıyor? Alan olarak ne kadar? İki katlı bir Ankara. İki katlı alan. bir evet. e, Ankara'da. yeri de çok sonra. güzel. Hı -hı. Ben biliyorum yerini çok çok da hoş. O, o, o mekan zaten olduğu gibi o çevre... E, evet evet. Çok, tarihi dokusu tarihi çok Tarihi dokusunu korunmuş güzel. güzel. Restorasyonu da anlamlı ve güzel uygun yapılmış bana sorarsanız. Hı -hı. Yani tarihi dokusuna uygun evet. yapılmış. Hoş bir yer olmuş açıkçası. Herkes gelsin görsün e, diyoruz mutlaka. Böylesi kurumların önemli. E, ben kültürel bir tarihi ve kültürel bir kurum olduğunu düşündüğüm için kimler desteklemeli, kimlerden e, yardım gelmeli ya da ya da hani taşın altına elini kimler koymalı? E, tabii ki başta biz. Bizler medya kuruluşları evet, ama evet. onun sonrasında onu ben de ilk önce aklıma gelen oydu <gülüyor> bir kurum varsa ve biz burada gerçekten kültür aktarımına dair güzel işler yapıyorsak ve çok çalışıyorsak ne kadar çalışırsak çalışalım bunun görünürlüğünü sağlayamazsak ne yazık ki çok fazla bir e, fayda sağlamıyor bize yani ne kadar fazla kitleye ulaşırsak ne kadar çok insana sesimizi duyurursak e, ve korunması gerekenin e, özellikle günümüzde kültürel değerlerimiz, çocuk çok oyunlarımız durayım. sokak oyunlarımız, masallarımız destanlarımız, gölge tiyatromuz olduğunu ne kadar çok aktarırsak o kadar da çok başarılı oluyoruz e, elin altına taşını koyması gerekenler en başta kesinlikle Medya, medya, tabii. medya tabii ki. Ee, onun dışında e, UNESCO gibi e, kurum ve kuruluşlar, e, üniversiteler, e, normal okullar ve hani bu alanda Kültür Bakanlığı yani çalışmalarıyla çalışmalarımızı destekleyen ki UNESCO bizim aslında konunun önemi herkes tarafından biliniyor. Çok yani çok konunun önemi kabul ediliyor da ilgi Hı. yeterli boyutta mı değil mi? O tartışılıyor. Şimdi iki yıldır. Ee, ...var olan bir müzeyiz. Müzemize şimdiye kadar gelip de... ...memnun ayrılmayan bir yok. kişi dahi görmedim. Çünkü çok alışılmış bir müze değil bu. Biraz önce bahsettiğiniz şey bir şey. klasik müze anlayışından farklı. Biz müzemizde nesne sergilemiyoruz çok fazla. Tabii ki nesnelerimiz de var. Kültür Bakanlığına bağlı özel bir müzeyiz. Fakat biz daha çok... ...bizim koleksiyonumuz ve sergi malzememiz... ...sözlü kültür ürünleri. Bizim müzemizde manken yok, mekan yok. Ee, yaşayan insanlar var. Ve bizim koleksiyonumuz, müzelerde koleksiyonlar olur böyle boy boy fotoğrafları. Bizim koleksiyonumuz her geçen gün artıyor. Çünkü gelen insanlardan bir şeyler aldığımız zaman, yani mesela gelen birini bize masal anlatıyor ve bizim masal koleksiyonumuza bir masal daha eklenmiş oluyor. Aynı zamanda dinamik bir şekilde çalışan, üreten ve aktaran bir müzeyiz. Evet. Taşın alt, üstüne taş koyma mantığıyla çalışıyoruz. Burada hocamızın ismini almak istiyorum. UNESCO'dan bahsettik. UNESCO bize çok büyük destek sağlıyor. E, Profesör Doktor Öcal Oğuz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı aynı zamanda Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı e, yaptığımız bütün projelerde hep e, destekçimiz e, UNESCO Milli Komisyonu bizim ve kurucu başkanımızdır eee onların da çalışmalarıyla yürütüyoruz. Akademik bir dayanağımız var. Gazi Üniversitesi'nin personelleriyiz Hı. ve yaptığımız her işi üniversiteyle ve hocalarımızla hiyerarşik bir düzenle Bu yapıyoruz. Burada okuldaş olduğumuzu da söyleyeyim. Evet. <gülüyor> Memnuniyetle övünerek söylüyorum her zaman Gazi Üniversitesi semineri'sin olmaktan. Ne hoş geldin. Hoş bulduk. Niye çok beklettik seni değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyimizle ne yapacak bugün? Ben de e, bir karagöz acıvattık gösteriyorum. Acı Harikasın. Harikasın. ne güzel değil mi öyle gençecik insanların ilgi duyuyor olması... ...bu sanat ölmeyecek demektir zaten. İnanmıyorum hiçbir zaman yok olacağına geleneksel değerlerimiz. Hadi bakalım Nehir, ne yapacak bize? <gülüyor> Başlıyor <musun>? Başla. <gülüyor> Hay hak siz izleyicilerimiz hoş gelmiş sefalar getirmişsiniz efendim. Ben bendeniz eli yüzü temiz sözleri tatlı hoş gördüm patlıcan suratlı. Geliverse karşıma o söylese ben dinlesem ben söylesem o dinlese. Şu acıvata da kartal alıp verse. Vay kara gözüm günün aydınlık olsun. Sen de kapalı çarşıda hırsız soysun. Aman Karagöz'üm hırsız deme, zaten bir tanımdığımın evine hırsız girmiş... ...evde bir çıt sesi duysam hırsız diye ödüm kopuyor. Aman efendim evine hırkasız girmekte korkacak ne var? Eğer ev soğuksa biraz üşütürsün o kadar. Ne hırkasızı Karagöz'üm hırsız girmiş hırsız. Kim o hırsız vay arsız var. Öyle değil Karagöz'üm yani korkuyorum gece uyuyurken eve birisi girip bütün eşyaları alacak diye. Birisi ösküyaları salacak diye korkmayın efendim bu ülkede polis var devlet var. Polis var da kara gözüm Hırsızı ancak çaldıktan sonra yakalar Çalmadan önce nasıl bilecekler Aman kara gözüm boşver Sen söylesene bana Hiç küçükken bir şey çaldın mı Çoldum tabi Ne çaldın Kapının zilini çaldım Düdük çaldım Sonra halamın düğününde zurna çaldım Öyle değil Karagöz'üm. Yani bir kimsenin bir şeyini izinsiz aldın mı diyorum. Zilsiz kalır mıyım çefendim, Ben zurna çalarken yeğenim de zil çalıyordu. Ah Karagöz'üm sana nasıl anlatayım? Şimdi bakkala gidersin. Kutuda güzelim şekerler duruyor. Senin de hiç paran yok. Ne yaparsın o zaman? Nömi yaparım? Yazdırır defteri alırım beş on tane. Sonra da şapur şapur yerim. Peki bakkal verisiye vermiyorsa ne olacak? O zaman da kredi kartıyla alırım. Diyelim ki kredi kartını da evde unuttun. Sen güne duruyorsun? Gelir senden borç isterim. Diyelim ki benim de param bitmiş. Ay sonu. İstediğini söylemeyeceğim. İşte efendim söylemeyeceğim. Ne söylemeyeceksin yahu? Çalarım demeyeceğim. Çalmam çünkü hayatımda hiçbir zaman hiç kimsenin bir şeyini çalmadım. Çünkü daha küçük çocukken bana öğretildi ki... ...başkasının bir şeyini izinsiz almak hem ayıp hem de günahtır. İşte şimdi güzel söyledin efendim. Ben de sana bunu söyletmeye çalışıyordum. Her şeyin başı eğitimdir. İnsanları eğitirsek polisin de işe azalır. Onlar da üstsüzlükten seni tutup hapse otorlar. Yıktın perdeye eledin viran. Varıp sahibine haber vereyim hemen. Hörle kadar kusur ettiysek af ola. Canım benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına ne güzel değil mi? Nasıl sıcak nasıl içten nasıl <gülüyor> hoş... Keyifli. Şimdi Karagöz ustasını bulmuşken soralım. Benim en büyük korkum şeydir acaba Hacivat'la Karagöz'ün diyalogları karışabilir mi? <gülüyor> Tersi de olabilir mi? Yani Karagöz sesiyle Hacivat konuşmak ya da Hacivat sesiyle Karagöz'ü karıştırılması pek olmaz herhalde değil mi? Olmuş budur böyle Ya şey? onda sonra oluyor baştaki süreçte yani usta çırak arasında çırağın durmadan ustayı taklit ederken ki belli bir süreçte ollar oluyor ama e, tabii e, zamanla oturuyor katiyen değişmiyor yani insanın evet. bir kişinde iki ses iki karakter oluşuyor ama çok hızlı çok aniden yani tabii. yetenek orada olsa gerek diye düşünüyorum yani o, o hayali hayal perdesi dediğimiz o gelenekteki terimlerin içinde kendi hayallerimizde kurduğumuz iki kişidir aslında onlar hiçbir zaman birbirine girmiyor yani öyle bir bellek oluşuyor Anladım. karagözcülerin e, belleğinde o şekil yaşıyor yani, karışmıyor genelde. Ee, zaten 12 yaşında. İnanılacak Müzemizin ki. en genç, bayan kara gözlerinden oldu. İleride Aferin. bakalım neler olacak, mesleği devam ettirecek mi Çok merak ediyoruz biz de. Valla ben ettirmesini istiyorum. <gülüyor> Etmesin, güzel olacağını tahmin ediyorum. Ee, bir de ben her konuda ama her konuda gençliğe inanılmaz derecede güven ve saygı duyan bir yapıya sahibim. Hep onlara devretmek gerektiğini. Bizler tamam zamanında onlara belki yol gösterici olabiliriz. O önemli ama mutlaka o kavuk el değiştirecek evet. <gülüyor> diye düşünüyorum. Gençlere de inanılmaz derecede. Evet. Bu, bu bağlamda o zaman şuraya da varalım. Gençliği müzeye olan ilgisi ne boyutta? Sizden de alabilirim. Yarım kaldı sohbet. Gençlik yetenece ilgi duyuyor mu Yani gelenler için de böyle bir tarama yapılmış mıdır bilmiyorum ama... Hı hı. E... Genelde zaten müzeye gelen ziyaretçilerimiz özellikle hafta içi öğrenci gruplarımız oluyor. oluyor. Çok fazla ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteden çeşitli öğrenci gruplarımız oluyor. Her yaş grubuna göre de şekillenen bir yapımız var. Onlara göre bir anlatım yapıyoruz. Kültürümüzü tanıtıyoruz, kültürel öğelerimizi aktarıyoruz. Ve memnun kalıyorlar. Hep güler yüzle ayrılıyorlar. Çok o, o çok eee e, küçük çocuklar ayrılırken hocalar getiriyor onları, öğretmenleri getiriyor. Ama onlar mutlu dönüyorlar. Mutlu dönüyorlar ve aileleriyle gelmek istiyorlar. İşte annemle geleceğim, babamla geleceğim kuzenlerimi getireceğim. Bu şekilde hatta 8-10 defa gelen ziyaretçilerimiz var. Ailesini getiriyor, arkadaşlarını getiriyor, yabancı arkadaşlarını getiriyor. Bu şekilde ben zaten en iyi tanıdıklı en iyi reklamın bu şekilde Kesinlikle. olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Yani o Birisi gidecek, beğenecek, arkadaşını getirecek, o arkadaşını getirecek. Yani en doğru referans, tanıtım ve referans. E, reklam işinin bu olduğunu düşünüyorum. Ama yine de işte dediğim gibi zaman zaman medyada da yer alsın istiyorum açıkçası. Yüreğimden içinden gelen istersen. bu. Açıkçası çünkü bunun da haber değeri olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir haber değeri olduğunu düşünüyorum. Diğer İçin haberler istersen. gibi buna da yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim önemli konuya Medda. Ben Medda'ı çok seviyorum. Çünkü... Neden çok seviyorum medda? Medda bizatihi biziz gibi geliyor. Yani bizi anlatıyor. Halka anlatıyor. içimizden biri, bizden biri. E, bizi biz gibi bize anlatıyor. E, ve şimdi onun e, günümüzde uyarlaması, stand-up falan gibi bir şeyler olabiliyor mu? Kökü yine de medda olduğunu düşünüyorum. Medda geleneği hakkında e, neler söylersiniz? Neden bu kadar önemlidir Meda? Bence... Bana sorulsaydı bu soru her şeyden önce hayatın yansıması derdim. Yani biz, çok bizden bir şey. Evet. Medda sizler neler söyleyeceksiniz medda hakkında? Ee, yine bizim müzemizin muhabbet odasında meddahlık geleneğini aktarıyoruz. Biraz halk... mikrofona yakın olmanız gerekiyor mu? Yine halk tiyatrosunun bir unsuru olan meddahlık tek kişilik bir anlatım aktörü. Hı. Elinde bastonuyla, mendiliyle, birçok taklitleri... E, bürünen, ses taklitleri yapan ve seyirciyi bulunduğu andan, zamandan başka zaman ve mekana götürebilen bir aktör olarak görüyoruz. Emre bunu hiçbir şeye dayanmadan, tek evet, başına. tek başına yapması ve içindeki o güç ve büyüsellik zaten onun tek başına oluşu yani. Ve o büyüyü biz de kendimizimizde oluşturduğumuz me mekanda, e, meddan dilindeki hikayelerle Geçmişten günümüze o tam geçişteki Medda'nın da geleneği güncelleyerek geleceğe taşımasıyla dediğiniz gibi bir anda bir e, zaman zaman ve mekanda bir bütünlük kazanıyor yani geçmişten günümüze. Yani Medda'nın başta söylediği tekerlemesi, sonda söylediği bitiş tekerlemesine kadar arada dönen o hikayeler, hikayeleri anlatırken ki seyircinin o anki duruşu, performansı, dinleyicinin bir anda hikayenin içine girmesi mesela o, o şekil etkileşimlerin de oluşu daha da bir ayrı güzellik katıyor medda. Yani merak edenler meddahlık sanatını müzemize gelip görebilirler. Hmm. Arkadaşlarımız var anlatıyor, aktarıyor. Bu şekilde dinleyicilere bu şekilde mesajımız olsun. Aslında bizim en büyük mesajımız şu <gülüyor> Mutlaka gidin görün. Her şeyden. Evet. Biz ne kadar anlarsak, tamam, çok güzel şeyler paylaşıyoruz. <gülüyor> Geceye yakışan şeyler paylaşıyoruz, konuşuyoruz, anlaşıyoruz. <gülüyor> Ama... E, gidilmediği sürece bir anlam teşkil etmez. Gidip görülmesi lazım. Onun yaşanması lazım. İşte o adamı ben mesela sohbet odalarını çok merak ettim şimdi. E, hı hı. Yani kafamda canlandırmaya da <gülüyor> gayret ediyorum. Ona da yardımcı olursanız seviniriz. Mesela sohbet odası nedir? Muhabbet herhalde o yani daha böyle hı hı hı. E, karşılıklı alışveriş konuşma anlamı mı çıkartmamız gerekiyor Doğru mu söyledim acaba? Evet. Yani e, müzenin muhabbet odasında gelen ziyaretçilerimizle evet muhabbet ediyoruz. Ne güzel. E, ya onların istedikleri bir konu veya o o gün gel, e, müzede bir etkinlik varsa, yani muhabbet odasında aşıklarımız gelir. Aşık hı. Mustafa Aydın hı hı. gibi aşıklar geliyorlar ve muhabbet odasında hikayeler anlatıyorlar. Bu hikayeleri en canlı ciğerinde kesiyorlar ve iki hafta sonra tekrar buluşuyoruz. Müzede o hikayenin devamını diliyoruz. Aa, ee, bir nevi dizi izlemek gibi düşünün. Hı. Ve e, bu e, seanslarımızın izleyicileri oluyor. İki haftada bir geliyorlar ve o hikaye bitene kadar devamlılık devamlı bir şekilde onu dinliyoruz. Dolayısıyla karşılıklı bir etkileşim, bir dinleme ve bir hani muhabbet ortamı olmuş olur. Şeyi de söylemek buyur, buyur. istiyorum. Bu muhabbet odalarının geleneğimizde işte Urfa'daki sıra geceleri, <gülüyor> Mardin'deki Leyli gecelerinin, Konya'da Barana geceleri, sonra Çankırı'da Yaren gecelerinin oluşu, Ankara'da Ferfere günlerinin oluşu. Yani kültürümüzde bir araya gelip sohbet ve muhabbet edilecek bir zaman ve mekan oluşturulma gibi bir gelenek var. Günümüzde biz onu aktarıyoruz aslında geçmişten günümüze. Zaten geleneksel sohbet toplantıları UNESCO'nun samut olmayan kültürel miras listesinde olan miraslarımızdan da bir tanesi. Hmm. Yani o da. Aa, bakın şimdi önemli bir konu aklıma geldi. İlk okuduğum kitabı hatırlıyorum. Küçük prens okumuştum. Ben. İlk Hı -hı. okuduğum kitaptır, Küçük prens. Ee, aslında bir masaldır o. Masalsı evet. bir şey öyküdür. Hı -hı. Masaldır. Ee, ama ondan sonra bakıyorum, kültürümüzü biz masalı acaba ihmal mi ettik diye de düşünsün çabalarınız var, katkılarınız var, o, o güzel. Ama ayrı. Tabii genel anlamda biz masaldan, hani demin dediğiniz ya, biz dizi kültürüne doğru hızla gittiğimiz için, <gülüyor> masal hayatımızdan çıktı mı ya da ben öyle bir kaygı mı taşıyorum? Masal hayatımızda var ama Avrupa masalları var. He. Yani, e, Nerdaneye Hanım diye bir masal var, Anadolu masalı. Kars yöresinden derlenmişti san, san, sanırım. Ee, Nardaniye Hanım masalı Pamuk Prenses masalıyla neredeyse aynı bir masal. Biri bir, bir, bir masal. Hmm, Pamuk Prenses masalında yedi cüceler var. Nardaniye Hanım Anadolu versiyonu masalında yedi cücelerin yerine kırk aramiler var. Pamuk Prenses masalında üvey anne ayna ile konuşur. konuşur Ayna ayna söyle bana. Nardaniye Hanım masalında e, Nardaniye her ayın on beşinde... Dolunay'ın karşısına çıkar ve ayım ayım, sen mi güzel, ben mi güzel der. Ayda ne sen güzel, ne ben güzel, ille de Nardaniye güzel der. Ee, tamamen kültürel kodlarımız farklı ama e, aynı sözlü kültür, hani, evrensel bir şey. Dolayısıyla işte Nardaniye Hanım, Pamuk Prenses, Küllü Fatma, Kül Kedisi... Ee, i̇şte Robin Hood, demiş öyle yani bizi bize anlatan de, demek ki bizi bize dıştan anlatan. <gülüyor> <kişi o>. <gülüyor> <gülüyor> Olmuş evet, maalesef. Biz kendi masallarımızı anlatamadık. Hmm. Yani birazcık bu yönde sıkıntı var. Ee, diğer masallar kesinlikle e, şu anlaşılmasın hani yabancı kültürün masallarını ama, e, kesinlikle ö, kaka dediğimiz yok. Tabi tabi onda okurum, onu okurum ama yani kökeni bilmekte yarar var diye. Ya. Aslında yine öyle... medya e, ya masalların e, halkımıza hatırlatılmasından neden? Ee, Anadolu masalları yerine Avrupa masalları biliniyor. Çünkü onlar pazarlamasını biliyorlar. İngilizce. Çizgi filmlerini yapıyorlar. Evet. Oyuncaklarını yapıyorlar. Bu şekilde koskocu bir sektör canım yani. Tabii. Bir en endüstri. Onun da endüstri. Ya Aynı yanında diyoruz ki bizim de masallarımız küresel dünyaya yayılıyor. Ama bizim kelo olanımız hiçbir şey tutmaz gibi. <gülüyor> tabii olanımız zaten bir tane. <gülüyor> Ama, Ama onu çok seviyoruz. Bunu da Rüştas Asyalı'nın Keloğlan olan filmlerindeki o Müthiş performansıyla ilgilidir yani med, o da medya ile ilgilidir yani ama. aslında o sinemanın yapılışı Yok, ve... okuduğumuz kitaplar arasında Kerolani yani herkes Kerolani az çok yedi cüceleri filan bilir ama dediğiniz gibi dışarıdan geliyor olması ilginç geliyor insan hem sende de doğacak sen de büyüyecek sonrasında evet. evlatlık evet. gelecek evet. gibi bir şey <gülüyor> <gülüyor> doğru benzetmiyorum evet. bilemedim ama aklına bu efem çok teşekkür ediyoruz Biz çok bir kez daha ve son kez. Değil, okuyacak mısın onu bir daha? <gülüyor> <gülüyor> Yok heyecanlar okuyamayacak <gülüyor> biliyorum. Adresi verelim, hı hı. mutlaka adresi verelim Ziyade. ve çağrımızda yapalım diyelim ki, buyurun gelin Çık. bu anlattıklarımızı aslında e, somut olarak görün diyelim. E, bu müzemizin sayfasında Ankara Somut olmayan Kültürel Miras e, Müzesi Facebook'tan, Twitter'dan, YouTube'dan ulaşabilir seyircilerimiz. İşte e, radyoya gelmeden önce yaptığımız bir bilmece. E, sorusunu cevaplayan ilk 10 kişiyi radyoda anacağımızı söylemiştik Necati Yalçın Abdülkadir Önkol e, Börtecin Bozkurt, Nilay Çalışkan Gizem Can Kurtaran Mehmet Fatih, Özdeli, Merve Gül Emirhan Korkmaz cevapladığınız için teşekkür ediyoruz Ne sordular Sizin neyi teşekkür cevapladılar onları açalım azıcık <gülüyor> birazcık. Bilmeceyi. tabii şimdi merak edecek insanlar <gülüyor> ağacı oymuşlar içine dünyayı koymuşlar Cevabı da radyoydu. Aa ne güzel. Ben Böyle vallahi şey saz var. diyecektim ben. <gülüyor> <gülüyor> evet çok teşekkür ediyoruz. Müzemizin adresini verelim lütfen, mi? Fatih lütfen. Paşa Bulvarı'nda öz sokakta. Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi büyük bir tabelamız var. Zaten Altındağ Belediyesi'ne çok yakın Hamamöre bölgesinde 312 311 20, 34 telefon numaramız. Pazartesi hariç her gün sabah 9, akşam 6 arası açığız ve bütün başkentleri herkesi birer acı kahvemizi içmeye evet. müzemize bekliyoruz. Ee, çıkışta Hasan Bey reklam parasını tahsil edecekler sizlere. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum Hasan'ın sağlık. Ayrıca böylesine önemli bana göre bana sorarsanız gurur verici bir işte bir yere getirdiğiniz kutlamak istiyorum. Sizi canı yürekten diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek <gülüyor> dileğiyle. Sağ, sağ, sağ.